Merhabalar, ben Emre. Yeni bir hafta, yeni bir pazartesi ve yeni bir sözküçün programı ile birlikteyiz. E, bugünkü konumuz geçen hafta ikinci yılında olan e, Van depremini, e, orada yaşanan sorunları, e, sarılamayan yaraları e, konuşacağız. Gündeme getireceğiz bugün. E, konumuzla ilgili ise e, konuklarımız e, Senar Bey telefonumuzda. E, kendisine hoş geldin diyelim önce, kendisini tanıyalım. Merhabalar, iyi yayınlar. E, teşekkürler. E, Senar Bey, siz de şu anda Vandas'ınız. Oradaki son durum ne? Bir ona öğrenelim öncelikle. doğrudur. Yani Vanda şu anki durum şöyle bir şey. Yani eskiye nazaran bu depremden dolayı deprem sonrası yani aslında politikaların da yarattığı bir sorun olarak konteynerde kalmaya devam eden insanlar var. biraz daha kamuoyu oluşmuş olmasına rağmen sorun yani hala aynı şekilde devam ediyor. Hala İnsanlar soğukta ve elektriksiz bir şekilde hayatlarına devam dametmeye çalışıyorlar. Yani şu an bu açıdan bir değişme yok, fakat biraz daha duyarlılık oluşmuş durumda. Peki buradaki insanlar, şunlardan da şikayetçi. Hani bu insanlar evet bir süre süredir grevdeler ve seslerinin hani duyulmadığına dikkat dikkate alınmadığından şikayetçiler biraz da buna ne demeliyiz? aslında çok doğru bir tespit. Çünkü sıkıntı şu yani bu insanlar işte bugün eğer yanlış hatırlamıyorsam Anadolu konteyner kentteki yaşlı kirevi yaklaşık 2 doldurmuş olacak. Aynı zamanda elektriklerin hani o konteyner kentte olmaması 72 günü buluyor. E, fakat daha öncesinden elektriklerin kesik olduğu konteyner kent var mesela Kayaçeli bir konteyner kenti. Bu konteyner kentte Temmuz ayının ortalarından itibaren elektrikler kesikti. Yani Dolayısıyla bu insanların sorunları aslında zamanında bilinmiş olsaydı bir e, duyarlılık oluşmuş olsaydı bu e, soğuk havalar başlamadan kış e, başlamadan bir anlamda belki bir çözüm bulunabilirdi. Bir alternatif geliştirilebilirdi. Fakat e, kötü haberlerle karşılaşıyoruz. İşte depenin yıldönümünün e, doğduğu akşam ikinci yıldönümünün olduğu akşam bir kontenet kentte ikinci tüpünü içeriye alan bir aile piknik tüpünün patlaması yani ısınmak için aldıkları piknik tüpünün patlaması nedeniyle yaralandı iki kişi böyle vakalar görüyoruz yani dolayısıyla hani oluşan kamuoyu keşke daha önceden oluşsaydı ve bir çözüm geliştirebilseydi evet yani bu elektriklerin kesilmesiyle ortaya çıkan sorunlar Hani gün geçtikçe de artmakta işte hani ölüm ve yaralanmalar olsun, barınma sorunları, çocukların psikolojik travmalar hani geçirmekte, eğitimle ilgili sorunların artması yani bu elektrik kesintisi aslında beraberinde bir sürü sorun da getiriyor. Doğru, evet yani sadece elektrik kesintisi yani sadece bir karanlık ortamda kalmak demek değil, bütün yaşamı etkiliyor çünkü o durumda olan çocuklar ya da aile bireyleri yıkanamıyorlar, yıkanamayınca buna bağlı sıkıntılar sorunlar çıkabiliyor okula gitme isteği çocuklarda düştü yani bunu gözlemledik birkaç son ziyaretimizde hani bu ortamda okula gitmek artık biraz hani onlara çok itici geliyor yani okula gitmek istememe gibi bir durum da gelişmiş oluyor yani sıkıntı sadece elektriksiz kalmakla ilgili bir şey değil yani aynı zamanda temizlik sıkıntısı yaratıyor bu. aynı zamanda insanlarda bir dışlanmışlık, bir hani ayrımcılığa uğrama hissi yaratmış oluyor. Çünkü bu durum aynı zamanda aslında nefret sürecinin de biraz geliştirilmiş oluyor. Bu konteyner kentlerin bazılarında gezdiğinizde, özellikle hep Suriyeli sığınmacıların durumundan den vurularak hani onlara aslında iyi davranıldı, fakat kendilerine kötü davranıldı. Bu aynı zamanda hani onlara karşı da bir e, nefret e, söylemi geliştirmiş oluyorlar. Yani sığınmacı, sığınmacılara karşı da bir tepki gelişmiş oluyor. E, aslında bir politika sadece politika. Yanlış politika olduğu için başka olumsuz sonuçlar da doğuruyor. Böyle bir sıkıntımız da var. E, evet aslında ayrımcılık dediniz. E, burada hani ayrımcılıkla ilgili bir şey daha belirtmek istiyorum. Okula e, gönderilen çocuklar da aslında e, bu ayrımcılıktan e, şikayetçiler yani kendilerine e, ayrı sınıflar açıldığını belirtiyorlar ve öğretmenlerden farklı muamele gördüklerini belirtiyorlar. O raporda kendi görüşlerini de belirtmişlerdi. Aslında bu da çocuklar açısından çok kötü bir durum. Doğrudur. Zaten o çocukların çoğu okula ilk başta kabul edilmediler. Hani Konteyner kenti kalmalarını engellemek amacıyla eğitimleri de aslında bir anlamda engellenmeye çalışıldı. Eğitim engellenmeye çalışıldı. Ancak hani konteyner kenti kalacakları ve Eğitim senin de sıralarıyla da beraber okulları almaya başladılar. Fakat bu sefer de dediğiniz gibi e, ayrımcı uygulamalar oldu. E, gibi bize geri bildirimler oldu. Özellikle e, çok e, konteyner kentten çok kişinin gittiği okullarda öğrenciler için konteynerde kalan öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulması gibi bazı idarecilerin hepsini de e, söylemek yani haksızlık olacaktır. Bazı idarecilerin özellikle. E, hakarete varan e, Söylemlerde bulunduklarını e, bize belirttiler öğrenciler. Ee, evet aslında e, bir sürü hani sorundan bahsediyoruz. İşte hiç çözülemediğinden bahsediyor, bahsediyoruz. E, siz e, şu anda vandasınız ve e, önerileriniz neler olabilir? Hani neler yapılabilir? Neler yapabiliriz? Şöyle bir durum var yani konteynerlarda kalan insanların <gülüyor> ciddi anlamda e, Sıkıntıları sıkıntıları e, şey yani böyle kendi başlarına çözebilecekleri bir sıkıntı değil ee, başka bir imkanları olsa e, yani çıkarlar çünkü bu soğuklarda bir konteynerde kalmak akıl bir şey değil ee, fakat şeyde imkanları olmadığı için çıkarmıyorlar ve şeyden biri ürküyorlar aslında bizi buradan da çıkarsa da ne yaparız diye e, insanlar tedirginler yani bu bugün basına yansıyan yerel basına yansıyan bir haberdi konteyner kentte kalanlar acaba hani bizi buradan da çıkarsa biz ne yaparız diye Dert yanıyorlardı. Yani şöyle çözülebilir aslında çok zor bir sıkıntı değil. En azından geçici çözüm için van üzerinde şöyle bir şey yapılabilir. Bütün 3 konteyner kent fiziksel açıdan daha şartları uygun olan, elverişli olan Anadolu konteyner kente taşınabilir. Ve elektrikleri verilerek sosyal alan merkezleri, yaşam alanları Yeniden oluşturularak orada geçici olarak barınmaları sağlanabilir. Ee, onun dışında kalıcı çözüm için e, raporda da <gülüyor> belirlediği üzere bir komisyon kurularak e, tek tek ailelerin durumu baz alınarak, incelenerek sihir toplum e, meslek elemanlarının katıldığı bir komisyonda e, belirlenebilir ve bu belirlenen komisyon çözümleriyle, kalıcı çözümleriyle geliştirebilir. Evet aslında çok doğru bir yere değindiniz. Yani bu 3 konteyner kentinin de bir geçici olarak bir yere toplanması ve kalıcı olarak barınmalarını sağlayacak yerlere geçene kadar en azından buralarda kalmaları çok mantıklı. Ama biz şu anda depremin ikinci yılındayız ve hala bu imar sorunları yaşanmakta. Yani ve imar planının depremden bir buçuk yoluna bir birçok yıl sonra kabul edildi, e, kabul edildi. Bundan dolayı da insanlar mağdur durumda. Yani ne diyeceksiniz bunu? Ya bu sıkıntı sadece hani imarla ilgili bir sıkıntı değil. Maalesef yani hepsi birbirini etkiliyor. Şöyle bir sıkıntı oldu bu imar planının geçmesi ile ilgili. E, Van'ın yani temel e, ekonomisini e, ayakta tutan şeyler aslında emlak ve inşaat sektörü fakat e, imar planı geç çıktığında bu durum da çok e, olumsuz etkiledi yani e, emlak sektörünü hem de inşaat sektörünü bu bunu etkiledi e, dolayısıyla hani e, inşaatlar da yapılamadı evet ee... yani şöyle bir durum gelişti yani. <gülüyor> Evet aslında bu konteyner kentlerde işte bir sürü hani sorundan bahsediyoruz işte ama işte gitgide artan sorunlar da bunlar yani kadınların yaşa, işte yaşadığı güçlükler ne bileyim çocukların artık işte her gün çok uzaktaki okullara gitmesi bu kötü şartlar içerisinde aile içinde çıkan sıkıntılar hani çünkü ee, sürekli bir e, olumsuz ortamda e, yaşadıkları için e, Aile içerisinde şiddet de olabiliyor Bu ayrılmalara kadar da gidebiliyor hani, e, Raporda da bunlar belirtilmiş Aslında bu da <gülüyor> çok kötü bir durum Aslında bunların hani, e, ifade edilmesi <gülüyor> Sorunun gerçekten de çok ciddi bir şekilde yaşandığını gösteriyor Çünkü e, bu tür durumlar genelde e, ...izah edilmiyoruz. Yani saklanıyor fakat... E, <gülüyor> ...biz görüştüğümüzde... ...bunlar biraz daha... ...artık anlatılabilir duruma gelmişti. Bu da ciddi bir sıkıntı. Demek ki artık... ...sorunlar e, inanılmaz... E, ...arttı ve artık insanlar... E, ...bunları dile getirmekten... ...bu sorunları... E, ...dile getirmekten çekinmiyorlar. Ee, evet Senar Bey... Ee, bir müzik arasına gideceğiz. Ee, ama gitmeden önce son e, söylemek istedikleriniz var mı? Çünkü programın kalan en kısmında Emre Hanım'la birlikte olacağız. Şöyle bir şey e, belirtmek istiyorum. Hani bir duyarlı oluşmuş durumda. Farklı kesimlerden. omar e, bu çözüme katkı sağlar. <gülüyor> Belirttiğimiz şekilde en azından bu insanların daha fazla mağda olmaması için geçici çözümler bulunabilir. Kalıcı çözüm <gülüyor> e, bulunana kadar. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız İyi, evet, için ediyorum. Teşekkürler Şimdi bir müzik arası verelim Müzik arasından sonra Emre Hanım'la birlikte olacağız Güneylere inmeden önce birkaç saat Yapraklarını dökmeye çok hevesli bir ağaç Gibi ağladın, hazır değilsin yazar Sen yalan söyledin bana Düğümlerini çözemedim diye çok üzüldüm Sen de bunu görüp yatağa gömüldün Belki ben yanlış anladım ama Sen yalan söyledin bana Kuşlar uçar, günler koşar, yaz geçer bir şekilde Çok su içip az konuşan güzel kız gibi şehirde Az gişe yapmış o güzel filmde yan rolleri hep yıktın bana Yan rolleri hep yıktın bana bitmeye yakınken sahaya inen holigan gibi az şey bilip çok şey hisseden bir insan olarak çok yanlış yaklaştım sana ama sen çok yalan söyledin bana kuşlar uçar günler koşar yaz geçer bir şekilde çok su içip Az konuşan güzel kız gibi şehirde Az bir şey yapmış o güzel filmde Yan rolleri hep yıktın bana Yan rolleri hep yıktın bana Düşer yaz geçer bir şekilde Çok su içip az konuşan Güzel kız gibi şehirde Az şey yapmış O güzel filmde Yan rolleri hep yıktın bana Yan rolleri hep yıktın bana Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Emre Hanım'la birlikte Emrah Hanım'la birlikte o da gündem çocuktan katılıyor programımıza onu tanıyalım kısaca. Evet, ismim Emrah, gündem çocuktan katılıyorum. Merkez Ankara'da çocuk hakları ile ilgili bir dernek. Evet, geçen hafta depremin ikinci yıl dedik evet. ve sizde bir rapor düzenlediniz aslında. Evet. Bu uvaldaki problemlerle, hani sorunlardan hı hı. sorunlarla ilgili bu raporu işte aslında biraz daha yapış, yapılış amacına bahsedelim. Ee, yani evet, iki yıl önce gerçekten. Resmi kayıtlara göre 644 kişinin ölümüne neden olan iki tane büyük deprem yaşandı Van ve Erciş'te. Ve e, gerek depremden hemen sonra hem depremin birinci yılında, e, şimdi de ikinci yılında e, Van'ın durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılması ihtiyacını duyduk. Çünkü orada yaptığımız gözlemler ve değerlendirmeler e, yapılan birçok çalışmaya rağmen bazı sorunların hala ilk günkü gibi yaşandığını gösteriyor. Bunu tekrar görünür kılmak ve özellikle de çocukların yaşadıkları sorunları gündeme taşıyabilmek için bir raporlama çalışması yaptık. Rapor aslında Van'da yaşayan üyelerimiz tarafından kaleme alındı. Orada yapılan görüşmeler, saha çalışması, kişi ve kurumlarla görüşmeler... Bununla ilgili yapılan raporlar incelendi. Aslında bir durum tespiti yapılmaya çalışıldı. E, evet, e, bu e, ben raporda da işte dikkatimi çekti. Hani orada e, yaşanan bir sürü sorun var. Aslında çok yani, çok fazla. E, evet, bu sorunlara değinelim istiyorum. Yani madde olarak saydığım zaman bayağı var ama hani, e, önemli olanlara e, değinelim. E, kadınların yaşadığı güçlükler deniliyor. Hı -hı. İşte e, yetkililerin devleti olan Etkililere ve devlete olan güvenin sar, e, sarsılması yani bu bence çok önemli yani e, siz e, başınıza bir şey geldiği zaman evet işte devlete başvuracaksınız ama onlara da güveniniz kalmadığı zaman e, ne yapacaksınız yani Hı. bu çok vahim. Yani aslında ilk önce deprem durumuna müdahaleyle ilgili galiba bütün ülke olarak yaptıklarımızı, bugüne kadar yaptıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani şu anda yaşanan durum bunu çok açıkça gösteriyor. Yani depremin aslında deprem yaşanan bölgedeki insanların bütün yaşamını tamamıyla sarstığını, alt üst ettiğini, kayıplar olduğunu ve bunun tekrar... Ayağa kaldırılması ve insanların yaşadıklarıyla başa çıkabilmesi konusunda desteklenmesi gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Yani şu anda yaşananlar yani evet iki sene önce bir deprem oldu ve şu anda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edelim şeklinde gibi görünüyor. Ama bu mümkün değil çünkü gerçekten orada büyük bir yıkım yaşandı. İnsanlar evlerini kaybettiler, yakınlarını kaybettiler, buna tanıklık ettiler. Yani bütün yaşam alışkanlıkları aslında... Değişti ve bu süreçte barınma ihtiyacından tutup temel ihtiyaçların karşılanmasına günlük yaşamın normal akışına gelişine kadar birçok ek düzenleme yapılması gerekiyordu. ve Biz ülke olarak bu düzenlemeleri yapmakta yeterli kalmadığımızı düşünüyoruz. Önemli olan yani özellikle bu rapor sonucunda yani özellikle mesela psikososyal açıdan baktığımızda çocukların hala... Deprem sonrası, ıı, travma sonrası stres bozuklukları gösterdiğini görüyoruz. Uykusuzluk, gece bağırmaları, hırçınlık ıı, ki yani travma öyle bir şeydir ki travmayla başa çıkma konusunda ıı, güçlendirilmezse birey bu yaşamı boyunca ona eşlik eder ve yaşamanın çeşitli yerlerinde çok farklı ıı, sonuçlara neden olur. Yani Mutlaka... İki yıl geçmiş olsa bile yine de bir şey yapılması gerekiyor. Evet <gülüyor> hani e, yeterli olmadığı ortada dediniz yani bu e, yapılan <gülüyor> e, müdahalelerin. E, bu e, TOKİ'lerde e, tespit edilen e, sorunlar da vardı e, raporda <gülüyor> onlara değinelim istiyorum. Yani e, evlerin e, normal e, bir aile e, bütçesine göre hazırlanması değil de oradaki insanların e, bütçesine göre <gülüyor> hazırlanması daha mantıklı olabilirdi. Yani ben <gülüyor> bunu okudum aslında siz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Yani TOKİ'lerle ilgili belki e, tam sorunlara odaklaşmadan önce TOKİ'lerin e, mülkiyet hakkı olan yani depremden önce mülkiyet hakkı olup e, evini kaybetmiş olanlara tahsis edilen yerler olduğunu bir görmemiz gerekiyor. Yani evini kaybetti daha sonra onun evinin yerine e, bir ev yapılıyor ve bu evle ilgili gereken ödemeleri var. Ee, ve zaten orada bir deprem yaşamış kişinin ekonomik da sıkıntılı olduğu için bu ödemeleri yapmakta bir kere zorlanıyor. Bu birinci sıkıntı. Daha sonra bölgedeki yaşayanların... Yaşam alışkanlıkları, oturma alışkanlıklarını çok da dikkate alınan bir yeni TOK yapılanmasından bahsetmek mümkün değil. Şu andaki mevcut konutlar, apartman daireleri şeklinde e, yani 4-5 kişilik aileleri için oldukça küçük, dar alanlar olan mekanlar. Halbuki e, yani depremden önceki ev yaşantılarına uygun bir şekilde yapılandırılması çok önemliydi. Çünkü deprem zaten bir ev alışkanlığını bozdu. Şimdi yepyeni bir yaşam tarzı sunuluyor. Bunun yanında bir ekonomik yük getiriliyor. Yani yapılan bir, yaptığımız bir hesaplamaya göre yaklaşık olarak işte Tokilerin hem merkeze uzaklıkları nedeniyle ulaşıma ek masraf getirecek, getireceği işte servismiş şuymuş buymuş nedeniyle sürekli ulaşım parasının artacağı oradaki Toki'nin zaten ödeme miktarı payı daha sonra aidat giderleri su elektrik falan derken aylık 900'e yakın bir ödeme masrafı ortaya çıktı görülüyor ve asgari bir ücretinin bu masrafı karşılaması mümkün değil. Ki yani hani bu bir de aileden bahsediyorsak durum giderek daha kritikleşiyor. TOKİ'nin temel aslında sorunlarından biri bu. Bunun sıra hala tamamlanmamış binalar var. TOKİ'lerin dağıtımı sırasında şeffaf bir dağıtım gerçekleştirilemediği için nasıl dağıtıldığına dair insanların... Kaygıları, şüpheleri ve açıkçası ayrımcılığa uğradıkları düşüncesi var. Ona verildi, bana neden verildi? Yani oradaki dağıtım esaslarında da sıkıntı var. Tabi bu da doğrudan işte tekrar bölünmeye neden oluyor. de bahsettiği o ayrımcılığa uğramış hissi ortaya çıkıyor. Tokilerden önce bahsetmiştim ya kadınların sorunları daha çok arttı diye. Şunu özellikle değinmek istiyorum ki hem konteyner kentlerde hem de şimdi Tokilerde Tokide yaşayan kadınların çoğu e, yaşamlarını evlerinde geçiren insanlar ve bu ev ortamı onların e, sosyalleşmesini, e, çocuklarıyla ilişkilerini, eşleriyle ilişkilerini, kendilerinin varoluş şekillerini doğrudan etkileniyor. Ve bu mekanlar ne kadar olumsuz şartlar içinde olduğu zaman da kadınlar o şekilde de etkileniyor. Yani konteyner kentte çok daha kötüyken durum Tokide'de de çok da farksız olmuyor. Bir de mesela konteyner e, şey, kentlerdeki güvenlik sorunu veya işte e, yalnız yaşayan kadınların çok daha huzursuz ve güvensiz hissettiklerine dair geri bildirimler aldık. İşte yalnız yaşayan e, bir kadının konteynerin camının taşlandığını yani böyle şeylerle de savaşmak durumunda kalıyor. Bir de tabii resmi bir e, araştırma sonucu değil ama yaptığımız görüşmelerde... Aile bağlarının çok zayıfladığını ve çoğunun da kopma noktasına geldiğini, birçoğunun da ayrıldığını öğrendik eşlerin. Bütün bu deprem sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntı olsun, yoksunluklar olsun, doğrudan aile ilişkilerine yansıttığı için boşanmalarda da çoğaldığını veya işte ayrılıkların çok olduğunu ve birçok kadında yalnız yaşadığını, çocuklarıyla yalnız yaşadığını gördük. Bu tabii bütün yükü, bir de kadınların üstüne ekstra ekstra yüklemek anlamına geliyor. Hem kadınlar hem de aslında bir yandan da çocukları Kesinlikle. da çok etkiliyor. Yani işte bir babasız yani işte şiddet gören bir ailede büyüyor. Yani bu aslında çocuk için de çok zor bir durum. Şimdi bir programımızın sonuna geldik ama ben bir eğitim sorununa değinmek istiyorum. Evet. Depremde işte 50'ye yakın okul yıkıldı Hı. ama işte çoğu yenilenemedi. Evet. Ve yenilenebilen okullarda da işte eğitim sistemi de Nasıl uygulanıyor yani hala 4 artı 4 artı 4 sistemine de geçiş yapılmamış ve 1 ve 2. sınıflar yani kademeli sınıflarda aynı dersliklerde eğitim görüyorlar. Yani bu da çok zor bir durum. Kesinlikle yani mekanlar az olduğu için aynı sınıfta yani aynı okulda birkaç okul öğrencisinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu da tabii çok sıkıntılar Doğruyor. Evet işte programımızın da sonuna geldik son eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa programı kapatalım ya da son olarak aslında bu raporlama çalışmalarına devam edeceğiz ve umuyoruz ki BAN ve Erciş bölgesinde yaşananların görünür kılınması karar vericileri de harekete geçirir ve gündemlerine alırlar. Orada acil yapılması gereken konular Hı, var. Peki son olarak bu e, rapora ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? E, gündem Çocuk Derneği'nin web adresinden ulaşabilirler. gündem çocuk e, Peki Emrah Hanım çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür ederim. katıldığınız için. E, evet bize e, olumlu olumsuz görüşlerinizi bildirmek için e, söz küçüğün radyo.gmail.com adresinde de e, yazılarınızı yazabilirsiniz. E, bu haftalık programımızın sonuna geldik. E, yeni bir söz için programında görüşmek üzere Söz küçün bir çocuk hakları programı Bilgi Üniversitesi çocuk çalışmaları birimi hazırladı ve sundu